ومن الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار عليكم evet, değerli kardeşler Ebu Zekeriya İmam Nevevi'nin Riyadu Salihin adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki derslerde kitabın ilk babı olan Babu'n-Niyye ve'l-İhlas, ihdarun-niye vel ihlas niyet etme ve İhlaslı olmakla ilgili babı almış işlemiştik. Bu hafta da Babu't-Tevbe, tövbe bahsini, tövbe ile ilgili olan bölümü alıp öğrenmeye çalışacağız, işlemeye çalışacağız. İmam Nevevi Rahimahullah bu babın başında öncelikle tevbenin hükmüyle alakalı e, sözler sarf etmiş hükümler irad etmiş ondan sonra konuyla ilgili olarak birkaç allah Teala'nın kitabından birkaç ayete yer verdikten sonra ilgili hadislere işaret etmiş ki bizler daha önceki derslerimizde Riyazu ı Salih'inle ilgili İmamlı Nevevi'nin menhecini o konudaki izlediği yolu sizlere açıklamış söylemiştik Diyor ki Allah, İmam Nabi Yerki, İslam'ın temel prensibi olan dua. İmam Nabi Yerki, İslam'ın temel tevbe olan dua. İmam Nabi Yerki, İslam'ın temel prensibi olan dua. İmam Nabi Yerki, İmam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 Hangisinde var? Selef ulemasının hangisi bunu yapmış, uygulamış? Hiçbiri Hatta tarikat içinde bile bu şekilde rabıta yapmak ıslahı olarak tarikatın kendi içinde bile bidattir. Yani Onlar da böyle son dönemde ortaya çıkmış uydurma bir ibadet duruyor. İlim ehli zikrettiği zaman zaman bakın İmam-ı Nevevi'ye zikretmiş Salih'inde. Hatırlarsanız İmam-ı Nevevi Şam alimlerinden, Şafii alimlerindendi. Diyor ki birincisi En yukliya anil ma'siye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 kendini terk etmişsin, günahı bırakmışsın, kendini uzaklaştırmışsın ve kalbinde öyle bir azim var ki, kasıt var ki sen daha diyorsun ki Allah'ın izniyle ben bu günaha daha dönmem. Bu mertebedesin, böyle bir his içindesin. İşte tevbenin şartları bunlardır diyor İmam Neville Rahimallah. Tabi biz daha önceki derslerimizi de anlatırken diyordu ki bazı alimler de tevbenin kaç tane şartının olduğunu söylüyorlardı. Beş tane şartının olduğunu söylüyorlardı. Yani bu üç tane şarta iki şart daha ekleniyor. Birincisi, İhlas. Yani tövbe yapan kimse, Allah için tövbe edecek. Samimiyeti, İhlası yalnızca Allah için olacak. Alıp kolundan tutulmuşlar, şeyhe götürmüşler, şeyhin önüne tutmuşlar, önüne ipe atmışlar, o da halattan tutmuş, tövbe ediyor. Böyle tövbe olmaz. Hatta bilakis bu adamı neye sürükler? Şirke bile. Sürükler, şirke bile götürür. Kişi kalbiyle pişman olacak bu tövbeyi Allah için yapacak. İhlas olacak. Ne oldu? Şart kaçıncı şart oldu arkadaşlar? Dördüncü şart oldu. Beşinci şart ne? Tövbenin vaktinde yapılması. Tövbenin vaktinde yapılması. Nedir tövbenin vakti arkadaşlar? Tövbenin kişiye göre vakti vardır. Bir de bütün insanlara göre vakti vardır. Hadislerde gelecek hadislerde gelecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam eee diyor ki İnna Allahu yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugarghir. İnna Allahu yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugarghir. Kulun canı, gelmeden öncesine kadar yani kişinin ruhu çıkarken nasıl bir ses çıkar? Boğazdan böyle bir hırıltı çıkar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi o boğazdan o hırıltı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 Her insanın tövbe etme tövbe etme fırsatı var. Bunu değerlendirmesi lazım. Diğer insanlık için olan vakit zaman nedir? Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? El hicretu la tanqati'u hatta la hatta tanqati'at tövbe El hicretu la tanqati'u hatta tanqati'at tevbe. Tövbe kapısı yani tövbe bitinceye tek hicret ne olmayacak? Bitmeyecek. Yani Tövbe için izin verildikçe, insanlara tövbe etmeye vakit buldukça, insanların tövbe etmeye fırsatı oldukça hicret de kıyamete kadar vardır, sürekli dir devam eder. Peki tövbe ne zamana kadar? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: "Vale tanqatigut tövbetu hatta tatlugh al şamsu min magribha. Vale tanqatigut tövbetu hatta tatlugh al şamsu min magribha. Peki tövbe ne zamana kadar? Güneş batıdan doğunca kadar. Bu da bütün insanlık için. Alayküm sallam.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 yani içki, zina, hırsızlık ve buna benzer birçok günah, birçok günah Allah Teala'nın meşiyeti altındadır. Meşiyetine bağlıdır. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Kul tövbe etmediği tarifiyle. Ama şey, Ama şey Allah Teala'nın günahlar arasında affetmeyeceği tek günah. İnne Allah la yaghfiru en yushrak bihi ve yaghfiru ma dunen zalika limen yasha. Allah Teala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 Şirk çukurunun içine girmiş. Orada debelenip, çırpınıp, boğuşup ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyler yaptığını zannetmeye çalışıyor. Halbuki şirkin içine batmış. Allah-u Teala'nın kendisine hidayet etmediği takdirde, bu akide üzere öldüğü takdirde üstlüğüne uğrayacağı bir durumda. İmam-ı Nevi diyor <gülüyor> ki Rahim'e Allah'a İnkânetil ma'siytu te'allaku bi'ademiyyin feşurutuha erba'a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 onun hakkında, onun için Allah'tan istiğfar talep et. İstiğfar eyle. Onun gıybetini yaptığın meclislerde, toplantılarda, sohbetlerde onun güzelliklerini, iyiliklerini an. Ki böylece yapmış olduğun gıybetin kefareti olsun. Hatta Şeyh salihal Uthaymin Rahimahullah diyor ki şayet diyor adam sana dese ki seni affetmiyorum. Adamın hakkını yedim, gıybetini yaptım bir şeyini yaptın. Bana ancak 50 lira verirsen senin sana hakkımı helal ederim diyor. Diyor ki şey karı ver. Parayı ne yap kendisine ver. Yani parayı ver. Sana hakkını helal etsin. Dünyada hesabını atmış ol? Görmüş oldu. أرب سنو أرب قدر الشموز يقول الشيخ الثيمين رحمه الله وإن كان بقول أي أذيه بالقول مثل أن أن تكون قد سببته بين الناس وربخته وعيّرته فلا ان أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعته حتى حتى تبر الذمة حتى لا تبقى للآخرة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 Bırakmamış, olsunlar. İbrahimla İmam Nevi Allah diyor ki, bu anne İbrahim'in hakkı sahibi ha dediğimiz yani hakkını yemiş olduğu kişinin hakkını kendisine iade etmesi lazım. Ondan beri olması lazım, onu ibra etmesi lazım. Fincan et maden veya نحو هو رده اليه بما لا يسون vermeli ve imkanet hadd-ı kadf ve نحو هو mekene منه veya şey iftira attıysa ya başka hadd hukuk ceza gerekiyorsa kendisine bunu ne yapması lazım uygulatması lazım gittin ona yani tokat attın vurdun bir şey yaptın sonra pişman oldun gel bana vur özünü aldı diyebilirsin böyle diyor halim ben yani yeter ki seni ne yapsın o affetin ki yapmış olduğun tevbeden sen ne olasın pişman olasın yani bu işler o kadar kolay değil وإن كانت غيبة استحل له منه منها شادت ne yapması lazım? O konuda ده yaptığı kişiden helallik dilemesi lazım ve acaba en tutuben cemii'i zunub ve bütün günahlardan tövbe etmesi lazım kulun fa intaba min ba'dha diyor ki şayet insanın işlediği bir suçuğunu var zina ediyor hırsızlık yapıyor faiz yiyor içki içiyor o gün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 Vaciptir, farzdır. Kul tevbe edecek. قال الله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ne allah Teala? Ey müminler Topluca Hep beraber Allah-u Teala'ya ne tövbe edin. Yani rucu edin. Yapmış olduğunuz günahlarınızı bırakın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha erersiniz. Kurtuluşa Ererseniz. Diğer bir diyor ki İstagfiru rabbekum Fumma tuubu ileyh İstagfiru rabbekum Rabbinizden İstigfar isteyin Yani günahlarınızın başlamasını Talep edin. Ve tuubu ileyh Ona Dönün. Günahlarınızı Bırakarak ona dönün. Tamam. O zaman istigfarla tövbe arasındaki fark ne? Yani istiğfar diyorsun ki dilinle Allah'ım beni bağışla, estağfirullah. Benim günahlarımı ört. Günahlarımı ört talep. Tevbe ise fiil olarak yaptığın şeyden ele tek çekiyorsun. Kalp olarak pişman oluyorsun. Azmet diyorsun. Tamam mı? yine Allah Ya eyellezine amenu tubu nasuha. Ey Allah'a iman edenler. Ey iman edenler Allah'a hanabın nasuh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 Vallahi inni le estagfirullah ve etubu ileyhi fil 70 Ebu Hurayra'dan rivayet olduğuna göre Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: Allah'a yemin olsun ki peygamberimiz diyor ki: İnni ve etubu ileyhi. Ben Allah Teala'ya her gün istiğfar ediyorum ve tövbe ediyorum. Akther min 70 merre. Her gün 70'ten fazla. 70 kereden fazla, 70 defadan fazla Allah Teala'ya diğer bir rivayette Anil Agır <gülüyor> ibn Yesar el Muzeni قال قال sellem Ya ayyuhannasu tubu ila Allah. Aleyhisselam bakın insanlara Allah'a tövbe etmeye teşvik ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani insanların ona göre has olarak gelip onlara böyle özel şeyler söyleyip herkese ayrı bir şeyler verip uyduruladı bir tövbe şeyi yok. Alenen diyor ki Ya ayyuhannasu tubu ila Ey insanlar Allah'a tövbe edin. Allah'ı gösteriyor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 Adam işlediği günahı orada burada söylüyor. Yani Allah seni gizlemiş, Allah seni örtmüş. Seni örttüğü şeyden niye kendini rezil ediyorsun? insanların göz önünde bunu açıklıyorsun. Bu da bir saçmalık olur. Diyyükü aleyhissalatü vesselam فَاِنِّي اَتُوبُ fil الْيَوْمِ مِيَ Zira ben ben bile diyor aleyhissalatü vesselam her gün Allahu u Teala'ya yüz kere ne yapıyorum? İstiğfar ediyorum. Sabah akşam zikirlerinden ne diyoruz? Estağfirullah'a ve atul ileyhi. Kaç defa diyoruz? Yüz defa diyoruz. Çok önemli arkadaşlar. <gülüyor> Diğer hadis-i diyor ki An-Ebi Hamzat'a Anas ibn-i Malik'il Ensari hadimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kala kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lallahu efrahu bitövbeti abdihi min ahadikkum sakata ala ba'irihi ve kad azallahu fi ardi felat Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı Enes bin Malik El-Hansari radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur diyor. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. Allahu Teala'nın sevinmesi sevinmesi şöyle olur. Kulu tövbe ettiği zaman Allahü Teala'nın sevinmesi öyledir ki hani sizlerden birisi <gülüyor>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 aklının bir köşesine koyarak düşünmeli. Hemen Rabbini ne yapmalı? Sevindirmeli. Bilmeli ki Rabbim benim bu tövbemden öyle seviniyor. Öyle seviniyor ki bizlerden birisinin bırakın ussuz, bucaksız, kurak, susuz çölde kaybettiği devesini bulan insanın sevinmesini bizlerden birisi bazen bir lirasını kaybediyor, demir parasını, değil mi? Onu buluyor. Oh, rahatladım diyor.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 Değil mi? Ama Leyse ke mitli şey un ve semi Onun bir benzeri Onun gibisi yoktur. Ehu ve semi O semi iştendir, bası görendir. Bizler bu sıfatları ispat ediyoruz. Biraz sonra gelecek el sıfatı. Ancak ispat etmemiz Bizim bu sıfatları Teşbih yani insanda olan veya mahlukta olanların benzeri olduğunu söylemememiz gerek söylenmememizi gerekli kılmaz. Çünkü biz ayeti biliyoruz. Ayette ne diyor Allah Teala? Neyse kemikli şey onun bir benzeri yoktur. Bitti. Bu kadar. Bundan sonra da artık felsefe yapmaya, ileri geri konuşmaya, ama'larla, lakin'lerle, fakat'larla bir şeyler cümleler kurmaya gerek yok. Ama böyle diyorsun. Eğer böyle dersek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 Ondan sonra kalkıp felsefeyle mantıkla uğraşanlar bunu değiştirmeye çalışmış. Böyle dersek, böyle gerekir diyerek gereksinimlerle bir şeylerden kaçmaya çalışmışlar. Bunlardan ne yapacağız arkadaşlar? Akidemiz olarak, ehli sünnet ve cemaat olarak uzak duracağız. Diğer bir rivayette de diyor ki: "Lelallahu ashatt faran bi töbeti abdi, hayne töbu ileyh min ahadikum kana ala rahilatihi bi ard falat fanfaltat minhu ve alayha ta'amuhu ve şerabuhu fa'isa minha." Müslüman rivayetinde fazlalıklar var, ziyadeler var. O ziyadelerde şöyle, allah Teala'nın diyor, ferahı, sevinmesi, kulunun tövbe etmesinden sevinmesi aynen şöyledir. Hani sizlerden birisi devesindeyken, devesi üzerindeyken, devesiyle susuz bir toprakta, çölde giderken, devesini kaybeder ya, ve bu devesinin üstünde taamı, yemeği, şarabı, içeceği vardır. Ve artık onu bulacağından da emin,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 Fetge'a fi zillaha wa kad min kesmiş bir durumda. Tebayna ma biha Bir de bakar ki deve yanında durmuş, dikiliyor. Hem deve gelmiş. Nasıl olur arkadaşlar? Değil mi Dünyayı ona vermişsin gibi o adam sevinir fa akhadha bi hemen diyor Aleyhisselam o ne yapar ağacın dibinde devesinin hemen yularından tutar uçar hemenleri değil mi da De bırakmaz onu suyu yemeği her şeyi onun üzerinden <gülüyor> sonra bu adam sevin senin dolayı aşırı sevinçli olmasından dolayı şöyle der Allahumme anta 'abdi ve ana rabbuk adam sevinmiş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 Yağbuduni ve Ağbuduhu şeylerde diyor ya İbn Arabiler ve onun taifesi. Ben ona ibadet ediyorum, o da bana ibadet ediyor. Evet. Ahmeduhu ve Yahmiduni. Ben ona hamd ediyorum, o da bana hamd ediyor yani. Ne ben bildiririm, ne o da ne bildiriyor hangimizin Rabb olduğunu, hangimizin kul olduğunu. Bu küfür, bunlar bir fark. Tamam mı? İbn Arabi böyle söylüyor, kitaplarında böyle yazıyor. Evet. Bu adam demesini bulmuş, dili karışmış. Diyor ki Allahım ve ente abdi ve ana Rabbuk akta, min şiddetil ferah. Yani burada anlayacağımız ne arkadaşlar? Yani tövbe o kadar güzel bir şey ki, tövbe o kadar <gülüyor> mükemmel bir şey ki, Rab Taala, Allah Azze ve Celle öyle mutlu oluyor, öyle seviniyor ki, aynı bu örnekte olduğu gibi. Hemen diğer geçiyoruz arkadaşlar. An-Ebi Musa, Abdillah İbni Kaysil Eş'ari radiyallahu anh, an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, kal, İnne Allah Teala'ya b'sutu yedahu billeyli, liyetube musi'un nahar." <gülüyor> Vebşet uyuduğu bin Nihar, hatta tatlıg Şamşın Migriviha. Allahü Teala, gece günah işleyen kimsenin günahını affetmek için ne yapar? Pardon, gündüz, gündüz, günah işleyen kimsenin günahını affetmek için gece elini açar diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Allahü Teala elini açar. Desek ki nasıl açar? Ne dersiniz? Birisi desek ki nasıl açar?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 Nasıl mu? Basılıyor. El ne chứ? Ve yapsutu bin nihar, liyatab musiul hatta tatla şems min Ve gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için günümüz elini ne var Allah Teala? <gülüyor> Açar. Bu hadiste ne var? Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Bir Allah Teala'nın ne sıfatı vardır? Eli vardır. El sıfatı vardır. Ve Allah Teala bu elini ne var?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 Yani oradan çok vakit geçti, o şeytan böyle bazen şey yapabilir insana, gevşeklik verebilir. Ama öyle değil arkadaşlar. allah Teala elini açar, gece günah işleyinin tövbesini kabul etmek için. allah Teala gündüz elini açar. Gündüz günah işleyinin tövbesini kabul etmek için gece elini açar. Ve bu boyayla ne zamana kadar devam eder? Hatta tatlu aşşemsu min magribiha Güneş batıdan boğuncaya dek. Tövbe nişaltı, beşinci artı. Hemen diğer antısı geçiyoruz. An Ebi Hurayrata radiyallahu anh Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men tâbe Kable entadlu aşşemsu min maghribiha Tâbe allahu aleyhi Ravahum muslim Kim? Güneş batıdan Doğmadan önce tövbe ederse Allah Teala onun tövbesini Ne yapar? Kabul Eder yani tövbenin müddeti o kadar arkadaşlar O zaman belki insan görecek Firavun Hır, hır yaptı boğazı. Ruhu boğazına geldi. El an dedi, el Ben de şu an dedi, Yani ne yaptım? Musa'nın ilahına iman evet. ettim. Ama ondan kabul olmadı. Onun için kul bir an önce tövbeye yönelmeli, tövbe etmeli. Bu an Abdirrahman, Abdillah ibni Ömer ibni Khattab radıyallahu anh Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnna Allah azza wa jalla yıqbolu töbte albdi, ma Allah kulunun tövbesini hır hır yapmadan boğazı hır hır diye gırıldamadan, ses çıkarmadan ne yapar? Kabul eder. Ya yani ruh boğaza gelmeden gelince kadar gelince dek ne yapmaz? Tövbe kapısını kapatmaz. Alimlere soruyorlar. Bir adam kanser olmuş, bir adam ölç geçirmiş, bir adam trafik kazası geçirmiş. Başına bir musibet gelmiş. İşlediği günahlar var. Bu adam bu yapmış olduğu bu başına gelmiş olan musibetten sonra tövbe etmeli mi? Kabul olur mu? Ne diyor Elbette onun kesin yani cevabını verin. Dilek şartı 5'tir. 5'in şartı nedir? Vakit. O adamın vakti henüz dolmamış. Yani tövbe edebilir. Tövbe edebilir fırsatı var. Böyle ki başına bir musibet gelse Hemen diğer derabese geçiyoruz. Bu Anzir İbn Hubeyşin قال: "أتيت صفوان Safvan Asal e bu zat geliyor. Zir bin Hubeyş mesler üzerine mes etmekle ilgili soru soracak. Yani sahabe döneminden başlıyor arkadaşlar. İlim için yolculuğa çıkmak. Mısır'a giden var. Medine'den kalktı. Geliyor. Mısır'da. Diyor ki sen benim şu duyduğum hadis sen de duydun mu peygamberden? Diyor duydum. Geri dönüyor. Geri dönüyor. Ya inseydin biraz dursaydın o kadar uz uzak yoldan geldin. Yok diyor bunu sormak için geldim sana. Ayşe radıyallahu anha her sene Hac olduğu zaman uzaktan gelen sahabelerle ne yaparmış? Hadisleri sorarmış. Sınarmış hafızalında duruyor mu hala? Mesela bu sene geldi. İnne mel amelü binniyat amellerin niyetlere göredir hadisini sordu diyelim mesela. Örnek vermek gerekirse. Seneye geldi mesela. Hadis ehli böyle aynı ravi yıllarca intan ederlermiş. 10 sene sonra yine soruyor. Ya sen şöyle bir hadis rivayet ediyordun. Nasıldı o? işte ya unuttum falan. Ha, artık onu ondan ne yapıyorlar? Rivayet hmm. almıyorlar. İşte bu zat da gelmiş Safvan bin As'al radıyallahu anh'a soru soracak. Fekal mağa ebika ya yazer <gülüyor> saffan soruyor bu adama diyor ki sen niye geldin Peki ittiqa al -ilm. ilim için geldim. İlim öğrenmek için geldim. Sormak için geldin. Feqal <gülüyor> innal malaike tetdu ajnihataha li talib al ilm rıdın bima yatlubu. Ona bir müjde veriyor. Melekler melekler ilim talebesinin yapmış olduğu bu göreve hoşnutluklarını göstermek için kanatlarını ne var? Yere indirir. Yere koyar yani. Onun karşısında ne yaparlar? Saygı duyarlar. Şimdi sizler ilim talep ediyorsunuz. Bizler ilim talep etmeye çalışıyoruz. Meleklerin bizler için kanatlarını koyduğuna hissediyor muyuz, görüyor muyuz? Hayır. Ama bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? İman ediyoruz. Çünkü bunu yok bu şekilde ne yapmış? Bu, bu sahabe haber vermiş. Ve bu kayıtla ilgili olan bir haber. Merfuh hekmi var. Yani, yani, Eyvamberden alınmış gibi kabul ettiriyor. Diğer hadislerde de geliyor. Hatta denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar eder. Yani mağfiret talep eder. Allah'ım bunun günahlarını ört diye. Denizdeki balık ya. Milyonlarca balık var. Düşünün. Hatta el fil bahar. Denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar ediyor. Ya, i̇lim talep etmek onun için zor arkadaşlar. Herkes ilim talebesi olamaz yani. Şeytan önüne geçmeli, engel olmalı ki o kişiyi bu hayırdan, bu sevaptan mahrum bıraksın. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Fadlul alimi alal abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala sairin nucum Alim olan kimsenin abid olan, ibadet eden kimseye olan üstünlüğü Neyin neye olan üstünlüğü gibidir? Kefadlil kaderi Leyletel bedri Ala sairin nucum Dolunay gecesi Dolunayın Diğer yıldızlar olan üstünlüğü gibi Apaçık bariz olduğu gibi Alimin de abide olan Üstünlüğü böyledir. Örneklere bakın. Bunun da, örnekleri kim veriyor? Aleyhisselatü Kim bir yol edinir ve o yol ile o yolda ilim talep ederse, Allah-u Teala o yolla o kimseye ne var Cenneti giden yolu kolaylaştırır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine men yuridillahu bi hayran Allah kimin hayrını istiyorsa yufakkih din onu dinde fakih kılar. Dinini fakih kılar. Dinini anlayanlardan eyler. Ya, i̇lim talep etmek böyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Gayret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 يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرْعَجَاةِ Allah Teala kimlerin derecelerini yükseltmiştir sizden? İman edenlerin ve ilim sahipleri. İman eden ve ilim sahiplerinin. Bu zat soruyor, diyor ki فَقُلْتُ اِنَّ وَقَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي اَلْمَسْهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِتِ وَالْبَوْلِ. Benim diyor ki Göğsüm daraldı. Yani beni rahatsız etti tam Türkçesiyle. İdrardan, küçük abdestten ve büyük abdestten sonra tuhatlara nasıl mes olur? Veya mesitlerin üzerine nasıl mes ederiz? Çünkü ayet-i kerime ne diyor? Ya ey müminler, ila kumtum ila salati facsilu vucuhakum ve eydiyakum ila al-marafiqi ve bi ru'usikum ve arculakum ila al-ka'bayn. Namaza kalktığınız zaman işte yıkayın nerelere kadar? Ayaklarınızı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 ve kuntum ra'an ve kuntum ra'a ve kuntum imran min ashabin sallallahu aleyhi ve sellem diyor sen diyor, peygamberin ashabındansın bir edep var arkadaşlar bir ahlak var peygamberin sahabesi ona gelip soruyor hal semi'tahu yezkuru fi zalika şey'an bana gelir bir şey duydun mu ey saffan bana söyle anlat aktar öğret şu kalbimdeki göğsümdeki daraltıyı şöyle bir ferahlat olur mu olmaz mı şünmez qala <gülüyor> nam hemen saffan sıkıntıyı gideriyor. Neyle gideriyor? Kafasından attığı şeyden değil. Bilimle arkadaşlar. El ilmu ma allahu ve kale rasuluhu. İlim nedir? Allah buyurdu, şöyle buyurdu, rasulü şöyle buyurdu. Ve kale sahabetu sahabeler şöyle değil. Bunun şeyler ilim değildir, felsefedir. Böyle olur, şöyle olur. Bana göre, sana göre, Lügih kana emruna iza kunna illa min cenabet haric tunup olmamız haric seferdeyken 3 gün 3 gece bizlere mestlerimizi çıkarmamayı emrederdi yani seferdeyken mestin süresi 3 gündür 3 gün 3 gecedir Ama kişi olur da Cenabet olursa kadın olur da hayız olup temizlenirse yani ve hayır olursa ne olacak? Mesli çıkaracak. Ayağından çıkacak. Temizlenince yeniden gelecek. Tamam mı? Lakin min gaitin ve bevlin ve nevmin. Ama diyor gaita yani büyük abdest bevl, küçük abdest, idrar ve nevm. Uykudan ne yoktu? Bir zararı yoktu. Yani bunlar mesleri bozmuyordu. Meslere devam ediliyor.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 Kale naam kunna maa Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fî sefer. Evet, peygamberle bir seferdeydik. Fe O arada bir tane Arap geldi, medevi adam geldi, peygambere yüksek sesle bağırdı. Ya Muhammed! Araplar böyle sesleniyor peygamberle aleyhisselatü vesselam. Ya yâllezînâ ammenû lâ terfâ ve asvâtekum hankasâvtun yemî ve lâ tecevû lehu bil kavli ke cehri Ey iman edenler! Sesiniz onun sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Biz birbirinize sesleniyoruz. Ali Ahmet bakar mısın? Bedevi e, bu ahlakı almamış, görmemiş, gelmiş bari peygamber aleyhisselatü vesselam'a ya Muhammed, hadis-i ya Muhammed sesleniyor aleyhisselatü vesselam'a tabi aleyhisselatü vesselam arkadaşlar hikmet sahibi yumuşak huylu Güzel huylu. Demiyor ya sen ne diyorsun kardeşim sen kimsin avuçunu götürün abi adam edin öyle getirin biliyor bedavi hani caminin köşesinde işeyen adam gibi sabah kalkıp onu dövmeye gidiyor bırakın bırak. öyle önce bir yapsın mı? yapmasını tuvaletini yapmasını bitirmesini bekliyor alesette. bitirsin zarar çünkü birden kesse zarar verici idrar yollarına mesanesine başlamış bitiriyor. Diyor ki gidin diyor onun yaptığı yere bir tane kovaya su diliyor ki. Şimdi bu adam bağırıyor aleyhissalatü Vesselam. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Aleyhissalatü vesselam. Sahabe diyor ki fe ecabehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nahvan min savti. O da diyor peygamberimiz de araba o bedeviye yani çöl adamına. Onun gibi cevap verdi. Yani sesli bir şekilde. O bağırıyor yani. O da sesli bir şekilde bağırıyor aleyhissalatü vesselam. Ha umu ha u. Bağırıyor aleyhissalatü vesselam. Ya buradayım tamam gel gel. Tarzında Fekultu lehu musabid diyor ki ben diyor, olanları olanlara hayretle izliyorum görüyorum diyorum ki vay hak uğdud <gülüyor> nin sen ne yapıyorsun yazıklar olsun sana sesini kız. amellerin boşa gidecek saçını yıkar diyorsun <gülüyor> Arapta diyor ki fe inneke diyor ki fe indeke sallallahu aleyhi sen peygamber yanındasın yani kiminle konuşuyorsun edepli ol ahlaklı ol ve kad nehid an haza sen böyle bağırmaktan ne iyi olunmuşsun. Ayetimmiş. Sesinizi yükseltmeyin demiş. Tabi bedevi adam anlamaz yani. Peki. Vallahi la aghdud. Vallahi la aghdud. Ne yapmayacağım? Sesimi kısmayacağım. Yapmayacağım diyor. Yani. Benim ahlakım huyum bu. bu. Cüretkar. Onun için sahabeler diyor ki dışarıdan böyle ge birisinin gelip soru sorması hoşumuza giderdi. <gülüyor> Niye? Çünkü sahabelere soru sormaları yasak. Öyle. Kurcalamak yok. Bu böyle olsa yok. Geldi mi bir ayet? Geldi mi bir hadis? Bitti. Allah sana bundan <gülüyor> haber veriyor mu? Daha sorma. Bitti. Sahabeler onun için dışarıdan gelenin soru sorması hoşumuza giderdi. Öğreniyorlar. Din de öyle arkadaşlar bize geldi şekliyle iman edeceğiz. Kurcalamak, deşmek ama öyle demek yok. قال <gülüyor> Arabi, Arap diyor ki bu çöl adamı, bedevi El <gülüyor> meru yuhibbu'l kavma welamma yelhaq bihim. Ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam var ki birilerini seviyor yani ashabı seviyor, seni seviyor. Ama Sizler gibi de ameli yok. Sizlere yetişecek durumda da değil. Belli, durumu belli. Durumu belli. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem El mer'u ma'amen ehabbe yevmel kıyâme Kişi Kıyamet günü Sevdiğiyle evet. beraber Ona bir güc veriyor. Ve kendinden sonra Gönlendiriyor. فَمَا زَالَ Hatta حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةٌ عَرْضِهِ اَوْ يَسِيرُ رَاكِبُ فِي عَرْضِهِ اَرْضِهِ اَرْبَعِينَ اَوْ سَبِعِينَ عَامًا Aleyhisselatü Vesselam devamlı cikretmeye hadis devam ediyor ki sahabeyi de diyor diyor ki batıda bir şey var kapı var bu kapının eni eni 40 yıl ya da 70 yıl yürüyen, dev üstüne giden bir insanın 40 yılda, 70 yılda varabileceği genişlikte bir kapı. Kala Sufyan Ahadur Ruvat Bu hadisi riva et eden nereden bir tanesi de Sufyan diyor ki, Kıbeleş Şam. Bu kapı Şam tarafındadır. Halakahullahu Teala ta yevmel kıyameti Halakahullahu Teala yevme halakasemavati vel arda meftuhan lit tevbeti la yuglegu hatta tut tatlu aşşemsu min. Diyor ki Sufyan Allah bu Şam tarafında bir yerdedir bu kapı. allah Teala yeri ve gökyüzünü yarattığında bu kapıyı tövbe için ne yaptı diyor? Açık bıraktı. Bu tövbe kapısı diyor. <gülüyor> Güneş Tam oradan yani batıdan doğuncaya dek o kapıda ne yapmayacak? Kapanmayacak. O, o kapı o kadar geniş. O kapı o kadar büyük bir kapı. Rabbim bizleri inşallah tövbe edenlerden eylesin. Tövbesinde sadık olanlardan, sadık olanlardan eylesin. İnşallah bu hafta bu hadiste duralım. Önümüzdeki çarşamba günü kalmış olduğumuz yerden tekrardan devam edeceğiz. Allah bizlere nasip ederse. Bu cumartesi günü kitab-ı tevhid şerhini yine yapamayacağız. Yine şehir dışına çıkacağım. Allah izin verirse yani ilk dersimiz önümüzdeki hafta çarşamba, akşam namazından hemen sonra başlamış olacak. Allah bizleri nasip ederse. Subhanakallahumna ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente estağfuruk ve